Bugünkü konunun başlığı Hitit dini ve mitolojisi. Ama e, Hititlerin kim olduğunu öncelikle size çok kısa bir şekilde Hitit toplumunun nerede yaşadığını, nasıl bir toplum olduğunu belki biliyorsunuz ama yine de e, size kısa çok kısa bilgilerle ve e, slaytta bunu biraz e, anlamak, en azından bir 5 dakika kadar bir ön bilgi vermek istedim. E, bu gördüğümüz e, Slaik'te olduğu gibi Anadolu yani bugün e, Anadolu olarak adlandırdığımız coğrafyada M.Ö. 2. bin yılda e, şeydir, daha kesin bir aralık vermemiz gerekirse M.Ö. 1650 ve 1200 yılları arasında biz Hititleri inişte çıkışlı hayat verilebiliyoruz. E, fakat Anadolu'ya ve daha sonraki kültürlere kazandırdıkları o kadar fazladır ki e, çok daha uzun süre Anadolu'da yaşadığını bildiğimiz kültürleri bile belki bu kadar iyi tanıyamayız ya da bu kadar çok izlerini daha sonra arkeolojik ya da filolojik olarak tespit edemeyiz. E, aslında biz Hititlerle vatandaşız. Başka bir akrabalığımız yok. Sadece yani Bizanslılarla, Romalılarla, Ligyadılarla, Lidyalılarla ve diğer tüm şimdi aklıma gelmeyen eski çağ toplumlarında olduğu gibi Hititlerimiz sadece vatandaşız. Çünkü belki değişik televizyon programlarında ya da bazı çok sansasyonel gazete yazılarında Hititlerin Türklerle akrabalık olmadığı, ya da Türkçe ile akrabalık olmadığı e, belki rastladığınız bir tema olabilir. Ama hemen söylemek gerekir ki Hititler Hint-Avrupalı bir toplumdur. Hitiççe de Hint-Avrupalı bir dildir. Yani hint Avrupa dil ailesinin en eski üyesidir aynı zamanda. E, bu gördüğünüz haritada e, Hititlerin, e, neredeyse bütün Anadolu'ya hükmeden Hititlerin ee, Anadolu'ya verdikleri coğrafi isimleri ve e, gerek bölge, gerek coğrafi isim, gerekse e, kent adlarını, hem politik hem coğrafi isimlerini görebilirsiniz. Bu ise Hittitlerin, yani kahverengi bölüğü aslında biz olarak Hittitlerin vatanı olarak düşünüyoruz. Ama onun dışında e, Mısır ülkesine kadar, yani şu bu e, şu kısım ve bu kısmı dışarıda bırakırsak, çünkü burası biraz daha Asur ülkesi, bu kısım Mısır kültürünün olduğu yer. Hatta şurası da belki birazcık Hitit etkisi dışında kalan bölge ama tüm bu bölgeler Hitit'lerin yani Hitit Kralı'nın yönetiminde olan e, ve Hitit imparatorluk tebaası içerisinde yer alan e, coğrafyaları işaret ediyor. Ee, belki konuşmamda geçer ya da geçmez ya da duymuş olabilirsiniz. Ee, bir Hidit krallarımız var, bir kronolojimiz var. Ee, daha resmi kral olarak, birinci Atushili'den başlayarak, ikinci şu kadar devam eden krallarımız var. Ama her zaman olduğu gibi karanlık dönemler, Hiditli olup olmadığından emin olamadığımız Anitta gibi kral isimleri de Yine belki zaman zaman rastladığınız ya da ilk defa duyduğunuz isimler içerisinde. Bizim kaynağımız yani hititoloji biliminin temeli kaynağı arkeolojiden farklı olarak arkeoloji biliminin bulduğu saptadığı tabletlerdir. Fakat tabletler, tablet diyoruz biz bunlara, çivi yazılı tabletler, çok az şanslıyız ki e, tam bir bütün olarak kullanalım o tabletleri. Çoğunluk bu şekildedir. Hatta şu yukarıda gördüğünüz büyük parça bizim e, yani ne güzel çok şey okuyabiliyoruz dediğimiz bir parçadır. Biz bunları adeta bir puzzle gibi bir araya getirip ne anlatmak istediklerini anlamaya çalışırız ve size şimdi bugün anlatacaklarım ya da sizin daha başka e, zamanlarda Kanunlar olabilir, Hitit mitolojisi, dini ya da... Buyurun efendim. Başka konular olabilir. Bunlar e, bu Hitit tabletlerinin bir araya getirilmesiyle oluşan bilgi potasından bize ulaşmıştır. Çoğunlukla biz müzelerde, müze vitrinlerinde e, ya da e, çok bilimsel olmayan yayınlarda tabletleri bir bütün olarak görürüz. Ama aslında işin acı gerçeği budur. Tablet parçaları çok küçük, küçük değişik yerlerde yayınlanır ve o bilgiler bir şekilde zaman içerisinde bir araya gelir. Artık teknolojinin çok ilerleyen sebebiyle bilgi akışı da buna paralel olarak daha bir hızlandı. Ama eskiden yani benim hocalarımın ya da daha eski hocaların döneminde, bilim adamlarının döneminde bu iş hakikaten bayağı zordu. Düşünün ki Gılgarış destanını İtalya'da çalışan bir histolog belki destanın tam sonuna geldiğinde yani bir çivi hizmetin transkripsiyonu yaptığı zaman sonuna geldiğinde aslında onun ne şekilde bittiğini düşünürken ondan habersiz Anadolu'da ne bileyim işte İslam Üniversitesi'ndeki bir histolog olan bilim adamı ya da bir müzede çalışan bir histolog e, o İtalya'da ...ki tabletin sonuna belki sahip. Dolayısıyla bu bilgilerin bir araya gelmesi... ...bayağı bir eskiden zaman alırdı ama şimdi dediğim gibi... ...teknoloji ilerlemesi biraz daha bu iş hızlandı. Ee, bizim kaynağımız olan tabletleri yazılımında kullanılan... E, ...Stilus e, adı verilen bir araç vardır. Stilus aslında bugün hayatımızın eline var. Pek çoğumuzun cep telefonunda, iPhone'unda e, dokunmatik ekranlarda kullanılan bir kalem var. o da stylus deniyor ama tabii ikisinin ayrı e, şeyleri var, fonksiyonları var. E, ki henüz ıslak iken üzerinde bu stylus denilen e, şeyde gördüğünüz, şu slide'da şurada ahşaptan yapılmış olan örneği var bu da, metalden olan da biliyoruz var. Hatta bu daha sonra e, galiba e, eski Yunan ve Roma yadınında da kullanılmıştır. E, İsmi de zaten oradan alıyor çünkü o dönemde stylus olarak adlandırılıyor. Bunun e, henüz tablet ıslak iken üzerine bizim çiviye benzettiğimiz işaretleri koyması, yazması şekliyle e, çivi yazı tabletler bugüne kadar ulaşmıştır. İyi ki de şey kullanmışlar, çiv kullanmışlardır çünkü Hil dışında hiçbir şey e, o günden bugüne bu kadar sağlam kalamazdı. Nitekim papirüsler mesela çok iyi en azından şey yapamamıştır. Bugüne kadar gelememiştir. E, ya da pek çok doğal uşullarına e, dayanamamıştır. Ama e, düşünün ki kitablerinden yangınlara bile dayanmıştır. E, bu ise Boğazköy yani Hiti başkenti. Bugün Çorum ili içerisindeki Hattuşya kazısında bulunan bir toprak bağış belgesidir. Bunun mesela topraktan çıkartılış fotoğrafı ve çıktıktan sonraki hali bu yaklaşık olarak en büyüklüğünde bir tablet ve şanslı olduğumuz tabletlerden biri çünkü bir bütün olarak bulundu. Ama dediğim gibi böyle bir bütün olarak bulunmuş olan tablet örnekleri ne yazık ki çok azdır. Şimdi bu ön bilgileri verdikten sonra asıl e, yani Hitit dini ve mitolojisiyle ilgili e, konuya girmek istiyorum. Hitit mitolojisinden eğer bahsedeceksek her şeyden önce bir e, Hitit dinini atlamamız mümkün değil. Hitit dininden de bahsetmemiz gerekecektir. E, bunun içinde bir parça din olgusu üzerinde durmak istiyorum. E, din olgusu bugün de olduğu gibi yaşamın aslında bir parçası, bir gerçeklik dini. Ama e, eski çağda din hayatın neredeyse kendisi ve yaşamı şekillendiren önemli bir unsur gibi görülmekte. Arkeolojik ve filolojik verilerden bu anlaşılmakta. Ancak eğer biz bu bilgilerle bugüne kadar e, toplanmış olan bilgilerle dinin bir tanımını yapmak istersek, e, teologların yapacağı dinin tanımı ile antropologların ya da arkeologların yapacağı din tanımı birbiriyle pek tabii ki örtüşmez. Çünkü malzemeler, doktrinler ve düşünce tarzı farklıdır. Eski çağdan bahsedecek olursak, eski çağda e, insanlar korktukları, anlayamadıkları ama özellikle ürktükleri hemen her şeyi tanrılaştırmışlardır. Çoğunlukla da e, ürkmekten ziyade belki anlayamadıkları, tam e, kökenini açıklayamadıkları şeyleri de tanrılaştırmışlardır. Bu yüzden biz e, eski çağ dinlerini doğa dini olarak açıklarız. Çünkü ay, güneş, ...gökyüzü, nehirler, yeraltı suları, dağlar ve daha pek çok doğa unsuru ilahlaştırılmıştır. Bu nedenle de başlangıçta dinlerin hepsi çok tanrıdır. Ve e, bu tanrılar insanların kendilerini nasıl düşündükleriyle alakalı olarak şekillenmiştir. Dolayısıyla Tanrılar da insanlar gibi yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, hırsları vardır, tekişmeleri vardır ve benzeri bir sürü e, hikayeleri vardır. Ancak insanla Tanrı arasındaki en büyük fark, bu bu arada e, bilmiyorum göreniniz var mı, Haftuş yakınındaki açık hava tapınağında bulunan bir kara kabartmasından alınmış bir fotoğraf. E, hemen hemen şu fotoğrafın. E, duvarın yüksek bir doğal kaya üzerine e, ustalar tarafından oyulmuş. Bugün hala orijinal haliyle durmaktadır. Ne zaman? E, Milattan önce galiba bu 1300 e, yıllarına tarifleniyor. 1320'lere tarifleniyor. Yani Hitit krallarından e, 4. Tütağda döneminde yapıldığını biliyoruz. Çünkü ee, burada gördüğünüz kabartmaların yanında şunlar bunlar şu bunlar doğa koşullarına çok iyi dayanamamıştır ama Tanrıların ve ilgili oldukları, korudukları eee tanrısıyorum. <gülüyor> Kralların isimlerini gösteren hiyeroglif yazılarda dolayısıyla kesin tarihleri bilmemiz mümkün oluyor. O bir kartal, o aylak kullanılan kartlar galiba aslında. Hangisi? Yani size göre, altı, evet. size göre, sonra, evet. sonra çift başlı kartal. tabii ki. Yani o daha sonra doğuyu, batıyı. Tabii çift başlı kartal çok yönlü ve galiba birazcık e, tebaanın ne kadar büyük olduğunu gösteren bir unsur. Daha sonra doğu ve batı olarak o başlar yorumlanmıştır. Selçuklu'dan itibaren belki daha yorumlamalar şey gibi olur. Tabi ki. Yani bundan Hidit'te de var. Hitit'ten önce Asur'da da var. Meskotamya'da da var. Ee, ve pek çok mühür üzerinde vardır. Mesela bir pençesinde tavşan taşır. Bir pençesinde başka bir şey taşır. Ee, sincap motifi çok kullanılmıştır. Ee, bazen kartanın başka bir kuşu yakaladığını bilirsiniz. Ama bazen de bu şekilde sadece kartalın kendisi olarak ihtişamlı bir şekilde ama çift başlı olarak yer alır. Bunun bir ilginç tarafı, ben yani sizin kontrol ettiği görüntülerini merak ediyorum. Şimdi bu olup gidelim, nefis doğal bir şeydi, Sen, senin gelince, senin golüyle ama kartal hiçbir zaman çift başlı olarak bağla görebilir şey değil. Yani böyle bir e, suryalist bir düşünce o. Onların hangi sosyal veya e, kültürel kutup ile Çünkü bu soyut bir şey, hani e, bir, bir bir imaj var. Çünkü hani göçeğin tanımlanması göçeğin e, özelliğine bağlı. Ama burada bir değeri aşağıda, yani maddisik bir kabulleri gereklendi. Simge bu. Bu eskiyle yani bunun arkasında bir e, düşünce sisteminin olması lazım. Hayal gücü zaten var. Yani bu mitolojilere de yansıyor. Hatta biz Anadolu'dan Mezopotamya'ya yani bugünkü İran bulunduğu, Suriye'nin bulunduğu topraklar o dönemde inersek bunun burada, bu bölgelerde daha fazla bu tür e, motiflerin daha ütopik e, ve yani hayal edilebilecek şeylerin yapıldığı ve yazıldığı eserlerin daha çok mesela o bölgelerde daha çok olduğunu görüyoruz. Evet. E, Hitit neredeyse tabi ki bu çift başlı kartal motifi e, hemen hemen bütün medeniyetlerin galiba sevdiği bir şey. Yani hiç çift başlı kartalın olmadığı bir Anadolu toplum var mı bilmiyorum. Yani çift yani lan hangisinin... lan. Ama çift başlı kartal pek Bayağı. çok toplumda var. Çünkü kartal yüksekte uçuyor. Çok erişilebilen bir şey değil. Kafasına göre hareket ediyor. Herkes ondan uykuyor. E, çift başlı olması çoğunlukla e, şey olarak aldırıyoruz yani onun resmeden ya da onu kullanan e, politik gücün sınırları. Yani tek yönlü de değil. Her iki tarafta da var. Ben şöyle düşündüm. Kartal çok kestiğin gözde ya. Eğer yani bunu kestiğin gözünü nasıl başlı. <gülüyor> Çift görüntüler. Ama o zaman bir sarhoş olan bir şey yok. Bir şey, şey Yok, tam tersi. Birayla bir şey ya. yani bile bir bir çok rahat şey olur Yani iki tane bir birayla çok rahat varmış olabilirdiniz. Çünkü denendi o dönemki biranın bir e, yapılması. Mi? Öyle bir deneysel şeyimiz oldu, evet, çalışımız oldu. Deneyleri yapmadık. Arkpay ile yapıyorlar ama... Evet. Hani o şey şarafları da aynı şekilde çok ağır yani bugünkü şarap değil. Çolukları da sulandırarak içtiklerini biliyoruz. Metinlerde böyle anlatıyorlar. Neden bahsediyorsunuz. Hayır şarap. Ama bire gayet ağır gibi bir şekilde. Hani şu İngilizlerin çok koyu renkli ve ağır biraları vardır ya. Hani günümüzde yine en ona, e, fazla ona yakın olduğunu söylüyoruz. Nerede yaptın? Alacıkövük'te tabii ben yapmadım. <gülüyor> Biz tarif yani çiv yazı metinlerden tarifler çıkardık. <gülüyor> Bursalı bir, bir akçi yaptı. Tamam oldu. Peki orada Başka Belki görmüşsün. Vallahi ben epeydir bakıyorum, <gülüyor> göremedik. <gülüyor> <gülüyor> <Göremedim. gülüyor> evet. Böyle kartal. Boşanma başta kartaldı. Tasarıyı yani şimdi onda ek oluyor. Pers Bu sıralarda perspektiflerimizi daha fazla Başka herhalde yok. Ee, yok şeyden doğru yani. Mesela gözü gözü burada ısıyor yani normalde. Şöyle bir şey söyleyeyim. söyleyeyim Hittit heykeli neredeyse hiç yok. Yani o yüzden Hittitler için konuşacaksak eğer ya. Hittitlerde yani. sanat, perspektif bunun zaten çok fazla söz edemiyoruz. Kaya kabartmaları var ama onların da sayısı çok az. Mühürler var. Çok minik. Mesela Ankara Anadolu Melideklerinin rüzesine giderseniz görüyorsunuz evet. çok küçük minicik heykeller var. Altından ve daha kristalinden yapılmış. Ama büyük heykeller de yok. Aslanlar onların hmm, Aa, şey, desibo, var mı? Yani, hayır. Evet. Monumental olarak duran ya da ortozda olarak yani bir binanın yan duvarı şeklinde yapılmış şeyler tabii. Ama onların hepsi ona heykel değildir. Onlar hep bir kayaya yani arkası ana kayadır, ön tarafı aslan şeklindedir mesela. Fakat tek başına, robust olarak duran aslanlar vardır, onlar muhakkak bir kare entegre edilecek şekilde durur ve arka tarafı genellikle çok iyi, sanatçı tarafından çok iyi e, işlenmez. Önemli olan önden bakış, çünkü aslanın koruyuculuğu ve kapıdan girerken gücü, bir de tabi belki hani şey giren kişiyi birazcık ürkütmesi... İşte olur. ben onu soracaktım hocam, şimdi onların e, yani, e, mücadelesi olmaktan çok sevimli olduğunuzu, çok sevimli çizilmişler. Yani bu becereme kıymetlerinden dolayı... Ben hiç öyle düşünmedim. Sevimli vermişler. <gülüyor> Birkaç tane kududurdu bu arada. Hani gezdiğinde tüket edecekti. Sanki böyle aslan karakteri yaptık. Ama şimdi bir hatanız var. Siz modern insan gibi düşünüyorsunuz şu anda. Hani birazcık e, şey yaparken hani o günkü koşulları adam aslan görmemiş ki. Belki Aynen. hiç görmedi. Evet. Bu ne ya diyor bakar bakmazlar. Anadolu'da var aslan tabii ki. Var ki zaten onu e, yapabiliyor. Ama doğada çok fazla sadece orada büyük ya da duymuş işte dikkat edin e, tarlaya giderken aslan saldırabilir çok uzağa gitmeyin burada böyle hayvanlar var filan gibi çünkü bunları biz Hititçe ve başka Mesopotamyalı metinlerden biliyoruz. Önlemler alınıyor mesela bu vahşi hayvanlar için. Dolayısıyla o dönem insanı için Asla kesinlikle korkutucu bir unsur. Yani o çok da sevinme, gülümsüyor mu diye bile düşünebileceğimi sanmıyorum, bu tabii benim görüşüm. Bir de başka bir şey daha kullanıyorlar, biz o yüzden eminiz ki bu tür özellikle kapı önlerine konulan ya da binaların dış duvarına çizdikleri yani yaptıkları kabartmaların çoğu ürkütücü ve koruyucu özelliğe sahip. Mesela cinler çiziyorlar. Ya da bir takım karışık yaratıklar. Cin diyorum çünkü Hititçe metinlerde bu şekilde tanımlıyorlar bu tür varlıkları. Ne olduğu anlaşılmayan karma karışık, hem kanadı var, hem ayağı var, hem kuyruğu var, hem tuhaf kulakları var. Mesela Boğazköy'de de vardı birkaç tane. Ama onlar özellikle girişlerde durur ki kişileri ya da yani girmemesi gereken kötü ruhları belki uzaklaştırma. Bir de eğer Hititlerden bahsedeceksek, Hititler çok da pragmatiktir. Yani çok fazla e, hani günlük hayata o kadar çok kafa yoruyorlar ki, hani çok fazla ne ölüm, ne ölüm sonrası hayat ya da e, çok fazla ütopik şeylere kafa yormuyorlar. Mesopotamya'ya doğru gidersek, Sümer, Asur, Babil'le bakarsak ki onlar Hitler'den çok daha öncedir, onlara bakarsak onlar da durum değişik, onlar daha hayalperestir. Belki yaşadıkları coğrafyadan kaynaklanıyor. Ben iklime çok bağlıyorum böyle şeyleri ama Anadolu'da herhalde o sert Anadolu koşullarının yılda en azından altı ay olması sebebiyle çok çünkü sıkı kışlar yaşıyorlar bildik. Kıtlık yılları çok fazladır o dönem için. Anadolu o dönem daha fazla kar ve daha fazla yağmur oluyor. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşadıkları için fazla mitolojik şeylere kafa yormak, öldükten sonra ne olacağını düşünmek onlara belki biraz boş geliyor. Dolayısıyla yaptıkları bütün kabartmaları, resmettikleri her şeyi e, çoğunlukla bir nedene bağlıyorlar. Biz de buna artık inanıyoruz. Biraz, e, şey hı hı. Şimdi burada bir de şey, e, pekinelerin... E, kabartmadan ibaret olması ve tam teşekkürlü ve hekel olmasını bir şuna bağlayamaz mıyız? Bu Tunç dönemi insanları, aletleri nispeten yumuşak. Bunlarla e, çok e, zahmetle oymakla mümkün değil. Yani demire geçişi sağlayan insanlar var. Yani e, her kabartmada büyük bir güçlükle karşılaşmış olmalıdırlar. Ve bunu bir şekilde ekonomiyi e, zaman boyan Para da ekonomik e, bir şekilde ya yakmak için sanırım şekilleri de biraz şeydir, ekonomik şekillerdir. Yani e, çok ayrıntılara çok evet yüzlerle paylaştım evet. mesela. Değil. Sanırım orada bir şey var. demir adet kullanma demir döver adetleri kullanma var aslında. Demir evet. kullanıyor mu? Demire geçenleri oldular Hititlerde birkaç tane demir buluntumuz var ama demiri evet. e, sosyal hiyata çok kullandıklarını söyleyelim. su var galiba kırılma demirin formülü. Ama yok öyle bir şey yok. Demirin formülünün içine yok. Demir gönder falan diye. Demiri istemesi var tabii ki. Çünkü Anadolu'da demirin olduğunu biliyorlar. Ama Hititler çok fazla bir tek Alacaböyük'te bulunmuş bir Hittit katında bulunmuş bir demirden kılıç vardır ama kılıç da kutsal bir kılıç. Yani e, şey kılıç. savaşta filan kullanmak hancı için hancı. değil. Hancı. E, yok Anita'nın hançeri başka, <gülüyor> o tunçtan zaten. Ama e, ağırlıklı olarak e, hem bütün savaş araçları hem de yani mesela mühürler ya da bir takım araç gereçler vesaire e, tunçtur. Ama yine de çömlek daha fazla. Ki daha fazla. Ee, şey konusunda çok idarililer, Tunç konusunda. Mesela bunu pek iyi anlayamıyoruz ve açıklayamıyoruz. Orta Tunç çağı toplumu Hidikler, yani Tunç'u çok artık yapmasını iyi bilen e, insanların e, şeyinde e, tebaları. Ama nedense Tunç, yani çok değerli, çok dikkatli kullanıyorlar. Ama demiri henüz çok iyi işlemeyi, kullanmayı Belki e, demir rezervlerinin farkındalar, kalayın da farkındalar. E, yani kalay yataklarının olduğu bölgelere özellikle kentler kuruyorlar. Bunu biliyorsunuz, buna dikkat ediyorlar. E, dolayısıyla biz, yani ben genelde öyle düşünüyorum. Metal ağırlıklı, e, yani metal neredeyse zenginlik orada demek. Bugün mesela bakıyorsunuz. Hititlerden önce Karun Karneş vardır. Bugün Kültepe, Kayseri Kültepe'deki önemli bir Asur Ticaret koloni kenti. Neden Kayseri'de, neden burayı seçti bu insanlar? Yıllardan beri bu düşünülürdü. İki yıl önce orada bir kalan yatağı bulundu. Yani bu hiçbir şey tesadüf değil. Eski çağ insanı her şeyi aslında hesaplıyor. Bir şeyin varsa ya da yani bakıyorsunuz. Boğazköy, Hattuşa'yı görenler ya da ileride inşallah gördüğünüzde kaya üzerine oturmuş çok sağlam bir kent. Çünkü orası önemli bir deprem kuşağı üzerinde. Ee, i̇nşa edeceği binalar için sağlam bir yer seçiyor. Herhangi bir toprak yüzeyi değil. Yoksa Hattuşa'nın mesela konumuna bakıyorsunuz. tam Kızıl Ömer Kavsi içerisinde ama çok önemli bir su yatağı, Mesopotamya gibi iki ikin arasında kurulmuş önemli bir medeniyet değildir. Kızılma, Kaps içerisinde, Orta Anadolu'da şeyin yağmurun çok yağdı, o dönem karın çok yağdı ve e, bakıyorsunuz, e, yani tarımın çok yapılabileceği bir yerde ama Hattuşa'nın konumu hani o kadar da şey bir hani e, ne jeopolitik olarak ne coğrafik olarak çok iyi bir yerde değil gibi geliyor ama bulunduğu taş özellikle, alttaki taş temel çok önemli. Çünkü o dağ silsilesi, o höyük yerleşmesi değildir mesela. Hititler çoğunlukla taş yerleşimi neredeyse onun üzerine kent kurmaya alışkınlar. O yüzden bazı bilim adamları şey derler, Petramanya var bu Hititlerde. Yani taş sevgisi, taş aşkı var. Çok taşı kullanıyorlar diye. Hatta taşı turunçtan da, yani tüm bu metallerden de daha fazla kullanıyorlar diyebiliriz çok da mesela bütün kaya sanki yeşil gibi görünüyor. Yani belli bir mineral hastalığı olmalı. Taşlı yedi biber, veriler bilmiyorum ama bir şekilde yeşil. Bu askıda da kalay yatağı var. Bugün aktif değil. Çok ince zayıf yani bir şey yok, filiz olduğunu söyleniyor. Bakırı <gülüyor> Yani e, bakır yatağı bildiğin kadarıyla Boğazköy ya, ya da yani Çorum'da belki vardır herhangi bir yerde ama şey e, küçük zayıf bir e, kalan yatağı olduğunu biliyorum. Yani Boğazköy'de çok çok yakın. Ama o tabii toprağa etkileyecek kadar, kayaların rengine etkileyecek kadar mıdır onu e, belki birazcık hani o konunun uzmanına sormak lazım. Evet. Şimdi e, ben tekrar bu din üzerine, mitoloji üzerine devam edeyim. Ee, eski çağ insanı için e, Tanrı ve insan arasındaki en büyük fark Tanrı'nın ölümsüz, insanın ölümlü olması. Tanrı'nın yaradan, insanın yaradılan, Tanrı'nın efendi, insanın köle olması. Aradaki ilişki aslında bu gibi görünüyor. Bu da yine farklı Anadolu'nun değişik yerlerinden şu ikisi e, bu altta duran ve yanlığı büyük olan yine az önceki yazılı kaya açık hava, e, hava tabunağından e, olmak üzere. Bunlar gene farklı Hititler tarafından yapılmış kabartmalar. Yine bir Hitit mühür baskısı ki bu e, bir Hitit kralı ve Hitit tanrısı arasındaki farkı. Burada sarılan yani e, mühür mührü baskısının ortasında yer alan... Büyük e, başında bir siyah e, şey pardon, sivri uçlu bir şeyi olan şapkası olan tanrı, onun sardığı omzuna şöyle elini attığı kişide kralın kendisi. E, tüm bu farkların yani tanrı ile insan arasındaki farkların anlatılmasında mitolojiler tabii ki çok önemli rol oynamışlardır. Bu sadece için şey değil, tüm eski çağ insanı için. İnsanoğlu yarattığı mitolojiler ile aslında anlamaya çalışıyor tanrılarının ve biraz anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla ilk mitolojik hikayeler çoğunlukla tanrıların hayatları, onlar arasındaki mücadeleler ve daha sonra onların insanlarla olan ilişkisi ile alakalıdır. Örneğin Gılgamesh Destanı, bir bakarsınız, ya da kumar bir efsanesi, belki duymuşsunuzdur, bunlar Mesopotamya kökenli efsanelerdir. Ee, insan faktörünün çok fazla olmadığı tanrılar arasındaki mücadeleleri anlattığı, anlatıldığı bir takım e, mitolojik hikayelerdir. Dolayısıyla e, insanlık tarihini şöyle bir düşünecek olursak, en başta çok tanrı varken yavaş yavaş tanrılardan bir tanesi ön plana çıkarak e, o baştanrı rolünü alır ve daha sonra Diğer tanrılar e, insanlık tarihinde ortadan kalkar ve tek tanrı önem bu şekilde başlar. Genel olarak bu şekilde en azından sıralayabiliriz. Hititleri e, biz kendi ifadelerinden odada da az önce konuştuk. Bin tanrı ne olduklarını biliyoruz. Bizim bin tanrımız var diyorlar. Ve e, bu tanrıları nereden ediniyorlar? E, çoğunlukla e, özellikle askeri seferlerle tanıştıkları toplumların tanrılarını orijinal isimleriyle Hurrice, Hattice, Luvice, Sümerce, Babilice her ne olursa olsun ve kendi fonksiyonlarıyla alıp kabul ederek kendi tanrılar, resmi tanrılar topluluklarına yerleştiriyorlar panteronlarına koyuyorlar. E, dolayısıyla bu sayede Hiddi tanrılarının sayısı bide ulaşıyor. Ama tabi bu tanrılar topluluğu içerisinde belki 20 tane fatuna tanrısı vardır, 10 tane güneş tanrısı vardır. Yani bunların fonksiyonları birbirinden ayrı, bin ayrı tanrı olduğunu söyleyemeyiz. var mı? Efendim? Aplarıda var mı? E, Binlik bir liste bize vermiyorlar. Yani bugüne kadar ben de oturum saymadım ama o kadar çok tanrı olduğu geçiyor ki belki hatta bir e, özellikle Hitit tanrıları üzerine bir çalışma yapan bilim adamı var. Bir e, tanrılar indeksini çıkartmıştır. Yani oraya bakınca binin de üzerinde e, 4.000 bin küsur tane tanrı ismi var. Tanrı ismi. Evet. Bunların anlamları var mı? E, zaten işlevlerinden ne olduğu anlaşılıyor ya da kelimelerin önüne getirdikleri, determinatif dediğimiz e, bir takım işaretlerden, belirtecilerden biz o tanrıların işlerinin ne olduğunu anlıyoruz. Ama önüne sadece tanrıca determinatifi yani belirteci getirdiği bir takım isimler de var. Bu tanrıların ne olduğunu, işlevlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela Nupakki diye bir tanrı adı var. E, Era diye bir tanrı adı var. Bunlar farklı. Bin tane bir tane ismi olan bir din çok zengin olması bence. Zaten... Fark açıyorsun çünkü işgal ettikleri yerlerin tanrılarını da... Aynen alıyorlar. Alıyoruz. Yani ismiyle, her şeyiyle. Dolayısıyla diyelim ki bir fırtına tanrısı motifi var değil mi? Aslında fırtına tanrısı bir tanedir. Ama ona verdikleri birkaç isim var. Eğer farklı bir toplumla tanışıyorlarsa o fırtına tanrısına hititçe isim verirlerken, bir anda o toplumun o tanrıya verdiği ismi de panteonlarına dahil ediyorlar. Ama bunların dışında mesela küçük küçük kent tanrıları var. Mesela Nelik kentinin fırtına tanrısı. Bunlar i̇şte, bir şeylerle seni bu biliyor mu yoksa isim olarak isim var? İsim olarak. Mesela, o kadar heykel çok. Heykel Yani isim olarak yok. Yok maalesef. Hatta bulunan küçük öyle heykellerimiz öyle var öyle mesela. Bir tanesi ki o çok tipik bir şeydir. Ee, tanrı şu şekilde durur mesela ama şu minnacık şu kadar bir şey. Ee, şöyle eteği var geniş. Onun üzerine küçük küçük çıkıntılar var. Biz bundan, yani o atribüsü çünkü oluyor bizim için, bunun bir dağ tanrısı olduğunu biliyoruz. Dağ tanrısı mı? Da bu şekilde. Dağ tanrısı. Çünkü eteğinde küçük küçük tepecikler var. Yani dağcıklar var. Bu şekilde bunu anlayabiliyoruz. Ama onun dışında mesela e, tanrıları az önce sizinle söylediğimiz söylediğiniz gibi hep aynı şekilde. Yani eğer sivri külla varsa onların belli bir e, giyim şekli var. Buna uygun olarak ustalar yapıyorlar. Ama yanına bir hieroglif koyuyor. Hieroglif yazısı. O yazı sayesinde biz oraya çizdiği, oraya kabartma olarak yaptığı, ustanın yaptığı Tanrı'nın kim olduğunu anlıyoruz. Yoksa şekil olarak aynı. Ama çiv yazım metinlerde hepsinin tabii ayrı ayrı bir şey. Şimdi, Bin tanrı tanrı çok zengin bir şey demek Tabii yalnızca dinde yani Tanrı adı olarak başka alanda da mitolojide de var tabii. Öyle oldu da çok sevdiğim bir kültür hayatı, çok sevdiğim bir tabii. düşünce hayatı, çok sevdiğim bir sosyal hayatı olmasıyla, bir din tasavvurlarının olmasıyla. O zaman yani şey cevaplayamam size. Sosyal hayat gerçekten canlı mıydı? Çünkü e, Hititçe kaynaklarımız e, hep resim yani düşünün ki bugün e, bu toplum yani işte Türk toplumu Türkiye gidiyor, yıkılıyor ama yıllar sonra artık bir arkeolojik buluntu haline geldiğinde bizim madde kültürümüz sadece Ankara'da, İstanbul'daki devlet binalarındaki belgeleri buluyorlar. Ne roman bulunuyor, ne kitap, ne bir aşk mektubu, ne de başka bir şey, ne bir ilaç tarihi, <gülüyor> ne oran Bulg. Yani. Ee, dolayısıyla biz Hitit'leri hep böyle biliyoruz. Ama tabii Hititlere verdiğimiz örnekle yani Hititler için bizim bizim e, örneğimiz tam aslında örtüşmüyor. Çünkü Hititlerde gerçekten sivil toplum hayatını anlatan hiçbir şey yok. Bunun devamına da toplumlar <gülüyor> da Zaten Hititlerden sonra yazılı kaynakla Anadolu'da susuyor. Çok uzun bir süre susuyor. Yani biz Hitit'ten, Hititler sayesinde yazılı Anadolu'da kullanılmaya yani çok iyi bir şekilde Anadolu'da anlatılıyor. Ama Hititlerden sonra Anadolu'da yazılı kaynaklar çok uzun bir süre susuyor. Ondan sonra yavaş yavaş başka toplumlar, mesela biz Filikçe'yi, Likçe'yi, Likçe'yi, Pisitçe'yi o kadar az şeylerden biliyoruz ki var yani yok mu? Yani zaten konuşma dilinden hiç bahsetmiyorum. Ben zaten yazıdan bahsediyorum. Örneğin bu e, bizim toplum yani Hidit yani sosyal hayatı hakkında çok az bilgimizin olmasının en büyük sebebi bu. Hititli insan ya da normal bir hayatını süren, para hizmet etmeyen, politik bir görevi olmayan bir kişi Hiditçe bilmiyor muhtemelen yazılı Hititçe yani çiv yazısı Hititçisi okuyamıyor. O yüzden zaten kabartmalarda hiç çiv yazısı kullanmıyorlar. Ya da mühürlerde bakın mesela bu mühürde çevresinde çiv yazısı lejantı var. Bir de orta yerde yani şu e, Tanrı ve Kral'ın Tanrı ve Kral'ın e, sağında ve solunda hieroglif var. Bu hieroglif e, eğer bu bir Fildişi raetleri mühür olsaydı çivi yazında hiç görmeyecektik. Bu bir kral mühürü olduğu için her iki yazı e, şey var, sistemi var bu şeyin çünkü. Bu kral olduğu için. da olduğu için çok önemli bir şey, Toplumsal tabakalaşma var. Çok ciddi bir toplumsal tabakalaşma var evet. Ve e, biz ancak mesela Hitit sosyal hayatı ile ilgili çıkarımları Hit kanunlarından yapabiliriz. Aynı yapısı nasıl? Ne tür suçlar işleniyor? İnsanlar arası ilişkiler nasıldı? Mesela bundan 3 yıl önce 3 e, yıl önce evet Hattuşa'daki kazılarda bir tablet bulundu. Aslında belki çok önemli politik bir tablet değil ama e, Hittitologlar için çok değerli bir tablet. Çünkü o tablette birinin bir şikayet dilekçesi var. Her gün tarlasına giden kişilerin can güvenliğinin e, sağlanması için bölgenin valisine yazılmış bir dilekçe. Çünkü orada iki kişi öldürülmüş. Tarlaya giderken ölüsü bulunmuş bir gün sonra karısı tarafından gelmediği için. Lütfen dolar bizim burada can güvenlerimizi koruyun. Çünkü nedenini bilmiyoruz. Neden öldürüp bilmiyoruz ama burada iki kişi öldürülmüş. Bu mesela çok önemli bir şey tablet bizim için. Çünkü yani toplumda ve bu tableti bir katibe yazdırıyorlar. Yani kendileri oturup yazmıyor. Hani eskiden nasıl e, şeyciler varmış ya, ha, arzuharciler, mahkemelerin ya da işte resmi kuruluşlarının önünde dururlar. Onun, o kişinin e, şikayetini yazarlar. Bu da öyle bir şey. Hatta katiplerin e, Hitit kentlerinde oturdukları ve bekleştikleri bir yer olduğunu biliyoruz. Çünkü tıpkı şimdiki tabelalar gibi katip bilmem kim? diye şeyler var. Kaya blokları var. Mesela bir gün yolunuz düşerse e, Hattuşo'daki Boğazköy Müzesi'nde bugünkü adı Boğazkale oldu. Biliyorsunuz Türkiye'de durmadan isimler değişir ama ben hala Boğazköy diyorum oraya. Çünkü köy olmak istemiyor. Orası aslında kasaba. Şey, o bölgede yaşayanlar imza toplamasıyla Boğazkale olarak değiştirilmiş adı. Oradaki müzeye gittiğinizde onun bahçesinde bunları görürsünüz. Katip işte e, şey Mitana mitanamuva, katip naninti filan diye oraya adam şeyin bir bakıma tabelasını koyuyor ve bekliyor birinin gelip ona yazdırmasını. Bu bile halkta çok fazla çığ iyi bilinmediğini gösteriyor. Ha şu da var, o kaya kabart yani kaya üzerindeki ben katip bilmem kim yazısı da hieroldür. Demek ki hieroldürsü biraz resimsel bir içeriği ve hafızaya daha rahat... E, Hani daha rahat hatırlanabilir bir Vukal şey olduğu değil. için tabii. Görsel. Evet, ama vokal karşılığı var. Yani biz onu tam olarak bir hece yazı sistemi tıpkı Hititçe gibi alfabetik değil. Onun da bir karşılığı var. O da o ayrı bir Transkripsiyonu e yapılabiliyor. Yani bunlar yapılabiliyor. Evet yani baktığı zaman e, Hattuşili'yi Hattuşili şeklinde ya da Hattuşili şeklinde okuyor. İster hieroglif olsun, ister çivi yazısı. Yani şimdi onu ne seslendiriyor? Evet. Hı hı. Ama nasıl bir aynı? Yani belli dedi, söyleyede. Tabii. Şey, tabii. Ama tabii bu bunun şeyle ha belirli bir şeyle var yani değil mi? Evet. E, ne olduğunu bilmediğimiz pek çok işaret vardır ama mesela çivi artık e, bu işaret Hangi sese tekabül ediyor acaba denilen çok az e, şey, yani hatta hiç yok belki, ama hieroglifte çok var. Bir de tabi yani e, hieroglif yazısı e, resimsel özellikle taşıdığı için bazen yapan kişi tarafından farklı yapıldığından farklı şekilde okunduğu da olabilir. O yüzden de çok çok tartışmalıdır. Ama Mısır hieroglifinden çok farklı yani. ikonografik değil. Değil, i̇konografik değil. Yani Mısır fiyerogafi nasıl ikonografik değilse hatta belki Mısır fiyerogafi biraz hani şey çünkü onlar hani sanat onlar için çok önemli ee, ama şeylerde öyle bir şey yok, Hittitlerde öyle bir şey yok. Ben bu Anadolu'nun yani. için sorumlusu, Nandarası'nın yaraşı var mı? var? Tamam. Olmaz mı? Suyun tanrısı akışın tanrısından daha önemli. Ha, e, öyle bir şey değil. Yani su daha önemli, gökyüzü daha... gökyüzü tanrısı, gökyüzü tanrılarının fırtına tanrısı. Hitit hit veya hit hit, yani hit tanrılar toplumunda baş numara Evet, fırtına tanrısı, bir numara. Bir de, ve gökyüzünün fırtına tanrısı diye geçer. Doğru, onun önemli bir sıfatı. Yani o yukarıda, başka bir yerde. Onun eşi... Güneş tanrıçası var. Bu iki, yani bu tanrı çifti, baştan. Ama bunun dışında tanrılar arasındaki bir hiyerarşiyi hani e, yüklendiği işte doğal unsurla değil de e, başka türlü düşündüklerini anlıyoruz. Bunu da e, yani çırhızlı metinlerden ziyade bu kayaka bakmalarından anlıyoruz. Bir de şey yapan sanatkarlar var. işte bu kayak balonu yapan sanatkarlar için yalgırılan enstriksiyon yani talimatname metinleri var. Oradan biliyoruz. Tanrı hani şu başındaki şey var ya külah gibi bir şey. Bunun üzerindeki boynuzcuklar ne kadar fazlaysa o kadar önemli ve o kadar yukarıda olan bir tanrı. Bu mesela gördüğünüz e, yıldırımın tanrısı. O yüzden e, işte çok da fazla yanındaki yer olursa. Yani de hayır yok hayır. Tanrılar hep aynı. Sadece işte boynuzcuların sayısı değişiyor. Çok az küçük bir tanrı, çok fazla büyük bir tanrı. Ancak bu kadar bir şeyimiz var. Şimdi az önce e, Şafak Bey'in de söylediği gibi e, çok fazla kültürlerle bu kadar etkileşim içindeyseler, eğer ya da işte e, bu kadar çok dinsel ve kültürel gibi o zaman çok zengin bir toplum olsa gerekler. Kesinlikle böyle. Çünkü biz Hittitler için çok klasik bir ta, şey tanımlama vardır. Hittitlerde bir kültür mozdayı vardır mesela. Böyle söyleriz. Çünkü o kadar farklı kültürler bir arada ki ama da herhalde şaşırmamak lazım. Anadolu'da yaşayan hangi toplum öyle değildi ki? Yani bulunduğu yer sebebiyle her zaman farklı etnik kökenlere mesut halklar yani yaşamaz mı Anadolu'da? Hititler zamanında da bu böyleydi. Ancak bir Hititli aile vardı ki ilk defa Anadolu'da kalktı ve ben buranın kralı dedi. Böylece Anadolu'da yaşayan halklar her zamanki gibi kalabalık farklı etnik kökenlere mesut halklar bir yöneticiyle tanıştılar. Ondan önce küçük yerel krallar var. Ben buranın idarecisiyim diye ama ilk defa bir kral kalktı ve kendisine bu Anadolu'nun kralıyım dedi ve hepinizi vergiye tabi tutuyorum. Bana e, şey yapacaksınız, çalışacaksınız. Mesela bir çiftçi ilk defa haftanın yani daha doğrusu şöyle dört gün kendi tarlası için, dört gün devletin arazisi için çalışmak zorunda bırakıldı. Bunun da halk ilk defa Hittit kralı sayesinde tanıştı. Anadolu. Ondan önce böyle bir şey. Ha, e, yüzeymiş <gülüyor> bir yazım kaynak yok. Var mıydı, yok muydu bilemeyebilirsiniz ama küçük küçük krallar olduğunu ve hiçbir zaman Anadolu'da büyük bir kralın çıkıp da ben burayı idare ediyorum dediğine dair hiçbir veri yok. Hiçbir merkezi kuvvet yok. Hititler, Luviler ve Palalar, Hint Avrupalı toplumlar ve Anadolu'ya muhtemelen beraber gelmişler. Dolayısıyla birbirleriyle iç içeler. Louvi tanrıları, Louvili tanrılar, Hitit pantheonunda çok geçer ve ee, bir bakıyorsunuz mesela Hititli krallar kral olmadan önce prens isimleri sahipler. Bunlar ya Bıvice'dir ya da Haddice'dir. Yani bu toplumlardan çok kral ailesine girmiş ya gelinler var, öyle anlıyoruz kraliçeler var. E, yani benim anladığım o. Yani bu en son e, bir Nerede? Troya'da. Troya'da. E Troy e, o o aslında Var yani bu ee, şimdi bu yani tek bir mühür bunu göstermez. Ticaretle gitmiş olabilir ee, ya da e, yani düşünün Orta Anadolu'dan oraya gitmiş bir şey bunu bulmuş olabilir. Talasında şurada burada götürmüş olabilir. Çünkü o mühürün bulunduğu yer bir e, klasik Yunan kenti'nin orta yer. Yani ancak çevresinde onunla beraber tariflenebilecek bir şey bulacaksınız ki ha diyeceksiniz burada bu bilen vardı diyemezsiniz. Evet. Yani şunu alalım ve biz Roma çağına götürüp bırakalım. Ne diyeceğiz? O zaman ha? <gülüyor> başka, başka yani başka hani var neredeyse var. böyle. Neredeyse <gülüyor> böyle evet. Yok Koşman da onu iddia etmedi aslında. Kofman'ın e, rahmetli evet Osman Bey. E, yani böyle olabilir mi diye düşündü, uğraştı, etti, ama öyle olmadı, anlasın. Evet, yani eski Yunanca şeyler var, yazıtlar var orada bulunmuş, ama daha yani en esası bu. Üzerinde bir şahıs adı vardı, yani meslek adı da yok. Muhtemelen zengin birine ait bir mühür idi ve o mühür bir şekilde, bir de madenden olduğu için yani tunç olduğu için bir şekilde bir tarafından oraya getirildi. Zaten eğer metal olmasaydı, eğer bir e mesela o da bizim için gösterdi. Eğer kilden yapılmış olsaydı, yani pişmiş topraktan olsaydı ya da sadece baskı olsaydı hani onun oraya gelmesi bizim için çok şaşırtıcı olurdu. Ama metal o kadar çok taşınıyor ki. Servis pek çok tabletin kaleş anlaşmasını bile altından yapılmış kopyaları olduğunu biliyoruz. Ama bunu şeyden biliyoruz. Kil tablette yazdığı için biliyoruz. Bugün neden yok bu? gümüşten, altından yapılmış tabletler. Sebebi daha sonraki kültürler tarafından bunların kullanılması, ergetilmesi. Çünkü o şey olabilir. Yani onu el ettiği zaman ondan belki kaç tane alet yapacak. Eğer onun çok fazla bir şey ifade etmiyorsa bunu yapmış olabilir. Ya da tabii değişik tarih eser kaçakçılarının koleksiyonlarında bugün bilmediğimiz bir yerde de olabilir. O da mesela. Yani. Evet, tanrılar nasıl Hint şimdi. Şimdi e, o dönem için bir e, şey yapıyoruz, ayrı yapıyoruz. Bugün yani Indra, Mitra, Varuna gibi, bugün de hala e, tapınım gören eski Hint tanrıları o dönem için çok ayrı bir yerde. Eğer biz Bugünkü bir toplumdan bahsediyor olsaydı tabii ki bu Hint tanrılarının dediğiniz gibi Hint Avrupa'ların için yaparımız lazımdı. Ama o dönem için bu farklı. O yüzden yanlarına Hittit, Duvi, Pala diye ayrı ayrı yazdık. Çünkü geldikleri yerler yazı şekilleri ve ifade şekilleri oldukça farklı. Hittit dininin ve biraz sonra bahsedeceğim mitolojisinin farklı etnik kökenlere mensup tanrıları içermesi, işte bu bin tanrı oluşturulması ve daha sonra da farklı etnik kökenlere mensup mitolojileri oluşturulması işte onların bu zenginliğinden ve bu farklı, değişik kültür mozayinden ileri gelmektedir. Burada mesela Hittit, Luh ve Pala tanrıları deniyor. Bunlar Hititçe metinlerde hititçe orijinal adıyla yazılmış. Bunu tabii ki e, normal karşılamak lazım zaten hititçe. Luvide orijinal adıyla yazılmış. Palaca, işte Hatticî, Sümerce, Babilce ve eski Hintçe yazılmış ama çivi yazısı sistemi yazıldığı için biz bunları ayırt edebiliyoruz. Eskiden e, pek çok tanrı isminin kökenini bilemezdik. Çünkü her zaman bu Tanrı'ya biz Lumi'ce böyle deriz ifadesini kullanmaz. Bunu kullandığı çok sık olur. Ama artık özellikle bulunan farklı dillerde Hatice Burice, Sunerce tabletler sayesinde, karşılaştırma malzemeleri sayesinde biz artık tanrıları kökenlerine göre kesin olarak gruplayabilmekteyiz ve onların hangi kökene mensup olduğunu bir şekilde açıklayabilmekteyiz. Şimdi mesela Hattili Tanrılar grubu var. Burada e, Sümer Tanrıları grubu var. Az önce de söylediğim gibi Hitit inanç sisteminde e, Tanrıların isimlerinin Hattice, Hurice, Sümerce olması onun işlerini değiştirmez. Yani işte buradaki gibi bir örnek vermek gerekirse fırtına tanrısına Haddece Tauru der. eşi güneş tanrısasına Vuruşe mu der. Ama bunu eğer eee eğer kurguvi olarak tanımlamak isterse Teşup der fırtına tanrısına. Karısı güneş tanrısına da Hepat der. İşleri değişmiyor. Ama sayı, yani listedeki o bin sayısı biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani bin tane tanrı adı var aslında. Yani bin tane tanrı yok ama Hittikliler bunu bizim bin tanrımız var diye söylüyorlar. Tekrar şöyle bakmak isterseniz diye belki bu isimler ilginç gelebilir size. Değil, bir Yani bin tane var. Sen kaç tane var? Benim çok kadar paran var. <gülüyor> Bunu de, övünerek söylüyorlar, tabii. Harika bir konuşma. Harika bir konuşma. Toplumdada kaç tane var? Bence bin tane. He, ben <gülüyor> düşünüyorum. Belki bir Hitit kralı, şeye e, Mısır kralıyla, yani mesela işte Ramses II. Ramses'te Hatshepsut'un e, yazışması var. Birbirine kardeşim diye hitap ediyorlar. Çünkü denk düşünüyorlar. O mesela bir Hitit kralı, Asur kralıyla yazışırken kardeşini demiyor. Belki bir sebebi de bu. Assyutlunun kadar çok tanrıları yok ve Assyut tanrıları hemen hepsi Hitit pansiyonunda var zaten. Yani sonra bizim tanrılarımızın tanrıları var, evet, yani. evet. var. var yani bir tanrı var, ikinci bir, genelde öyle. Farkında hiç Mısır tanrısı yoktur Hitit pansiyonunda. Çünkü onlarla evet yazışıyorlar ama çok fazla iç içi değiller. Zaten Hititli bir kralla. E, Mısırlı bir kralın yazışması da ne Hititce, ne Mısırca yani ne Kopt dilinde, ne Hititci yazısı Akatca. O dönemin uluslararası dili bugün nasıl İngilizce isim, o zaman Akatca. O yüzden de kardeş anlaşması Akatcedir mesela. O ama şeyden kaynaklanıyor. Rülgamışın Mesopotamya kökenli bir e, yani Akatlı ya da Akat dilinin bir de babi diye çünkü Akatca şey gibi e, biraz daha üst bir isim. Onun kolları daha sonra şunlar şey olarak e, Babilce ve Asurca olarak ikiye ayrılmıştır. Eskiden sadece Akatya varken sonra işte Asurca ve Babilce kurulmuştur. O da yani Akatya'nın alt dil büyüklüğüdür. Birazdan zaten o konuya da geleceğiz. Bir şey, dilimizin hitiçe kelime Olamaz mı? Dilimizin hitiçe kelime yok. Olamaz mı? Yok. Mesela bu o hani Nikya diyebiliriz. Nukka. Ama bir dakika, Likya adı Türkçe değil ki. Yani, yani değil. Türkçe Türkçe, tamam, olamaz. biz ama orijinal adıyla kullanıyoruz. E, Likya yer adı e, daha önce orada yaşayan, yani unutmayın eski Yunanca ve Latince'de bir Hint-Avrupalıdır. Dolayısıyla Hititçe ile akraba olabilir ve hem vokabüler hem sentaks yani morfoloji, fonoloji pek çok yönden benzerliği vardır. Ama Türkçe ile yok. Çok ha. Ee, değil de dile, yani yok. Yok. Ama yani aklıma bir tek şey geliyor. Ana Hititçe'de anne demek. Ana. Hatta <Gülüyor> baba demek. Ama bu tamamen tesadüf. Size şunu söyleyeyim, ee, şey Elazığ kenti, El Aziz yani Abdülaziz'in gidip orada kalması ve orada bir e, galiba kendi bir yer yaptırması ve orada işte şey, Harkut'ta bir... evet orada yaşamasından dolayı buranın adı El Aziz olsun, yani benim kentim olsun gibi bir şey vardır, sebebi. Ama bakıyorsunuz Elazığ'ın tarihine Urartu dönemindeki adı Aziz. Hadi bakalım işin içinden çıkın. <gülüyor> yani şimdi Elazığ'la Elzi çok benziyor birbirine. Hani aktarılmış olabilir mi? Hayır. Ee, yani o yüzden bu tür şeyleri hani sadece iki kelime birbirine ses olarak benziyor diye bu çok büyük bir hata. Zaten eğer filoloji o kadar kolay olsaydı git herkes yapardı. <gülüyor> yani diller arasındaki akrabalığı e, tam olarak saptamak için bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Hani ben bile size çünkü hitoloğum ama ben aslında linguist değilim. O bile başka bir alan. Yani diller arasındaki akrabalığı anlamak üzerine çalışan işte onunla ilgili bilimsel çalışmalar yapan kürsüler var. O tamamen başka bir alan. Yani o yüzden hani bu bile birinden farklı. Bu şey gibi yani arkeoloğum ders belki biri ama klasik arkeoloğum mu? Ön Asya arkeoloğum mu? Prehistorya bunun hepsinin farklı şeyler. Doktorum, tıp doktoru, ne doktorusunuz? Beyin cerrah mısınız? Genel cerrah mısınız? Cinekolog Çocuk doktoru musunuz? Bunun gibi bir şey. Dolayısıyla hani bu meslekler arasındaki şey, hani geçiş ya da sınırlar aslında işte yani kıldan ince, kılıçtan keskin bir desen, Burada özellikle hiç tanrıları üzerinde sizinle durmak istiyorum. Burada e, ilk e, resmi olmayan Hitit krallarından Anitta'ya ait bir metinde geçen ve en eski Hitit belgesi olarak düşündüğümüz bir e, Çivi yazılı metinde bizim tanrımız olarak geçen Siu ya da Şiyu kelimesi vardır. Bu daha sonraki dönemlerde ki bu e, bizim tanrımız olarak e, düşünüyorlar ve bir de bir diğer anlamı da e, kelime kökünden dolayı ötürü, ötürü ışık tanrısı. Işıldama, parıldama kökünden geliyor çünkü. Daha sonraki Hititçe metinlerden anlıyoruz ki biz e, Şiu kelimesi, daha sonra artık bu bizim tanrımız ya da ışık tanrısı anlamını yitirip tamamen Tanrı kelimesinin, yani Tanrı kavramının karşılığı olarak kullanılmaya başlamıştır. <gülüyor> Çok fazla şey yok, o eski kitit belgeleri elimizde çok yok. Çok az şey var, metin var. Onlarda da işte bizim Tanrımız diye bir şiir geçiyor. Ama özel isim olarak geçiyor. Orada çok fazla tek başına işte Tanrı... Sümerlerden falan gelen bir şiir yok. Sümerlerde var, Sümerli değil. Dingir diye bir şey var. Ama tabii o Sümerci farklı bir yazı. Şey Tengri, evet esas Sümerceyle evet Türkçe arasında bir akrabalık var çünkü her iki toplumda da yani, az yerli art evet. tanrı kavramı. Evet. Ama, evet, evet bizimki de öyle. Daha sonra Hititler "shiul" kelimesini ya da "siul" kelimesini direkt olarak Hitit yani tanrı kavramına karşılık olarak yani artık imparatorluk döneminde artık Hititçe belgelerinde çok ıı, popülaritesi çok yüksek olduğu bir dönemde ...artık onu kavram olarak kullanmaya başlıyorlar. E, fakat biz mesela bu kelimenin köküne bakarsak eğer... ...işte ışıldamak, parıldamak kökünden geliyor dedik. Bu mesela Latincede Deus mesela o tanrı. Eski Yunanca'da Theos ya da eski Yunan mitolojisindeki Zeus baştanrı... ...bunların hepsinin kökeni ışıldamak, parıldamak. Dolayısıyla hani genel olarak diyebiliriz ki e, bu şeyin kavramın kökeni Hittitçe Dolayısıyla Tanrı kavramının da kökeni belki yazılı kültürde İşığa doğru bir e, geri gidiş gösteriyor. Yani yani azından bu kelimeden yola çıkarak e, bu kelimelerin işte Shu, Zeus, Theos, Zeus kelimelerinin aynı kökten türediğini. Söylemek mümkün. Hani bir ilişki ortaya koymak gerekirse hani bu şekilde ancak koyabiliriz. Şimdi burada mesela gördüğünüz Hitit tanrıları içerisinde yine bu eski Hitit hani az önce sordunuz ya başka yok muydu? Halki mesela Pirva, Şivat, İşbant bunlar ama özel görevleri olan işte gece tanrısı günün tanrısı, gecenin tanrısı ya da işte tahılın yani çok önemli bir hayat için tahıl bunun tanrısı. Bunlar vardı ilk Hittit belgelerinde. Ama daha sonra artık tanrı sayısı o kadar çok arttı ki işte bu bin tanrıyı buldu anlaşılan. Tahın tanrısının bir karek ödülü müdürlüğü? Evet, Halki. <gülüyor> e, Halki şey değil mi? Halki doğum. E, Halki, Heybirada, Heybirada'nın İspanya yani şey daha doğrusu modern harcı diyoruz pardon. Evet. Kalkido. Kalkido. Kalkido. Kalkido. Kalkido. Kalkido. Kalkido. Kalkido. Halki ha, don. Şey, Halki Evet şey her ismi sorunca siz. Ama tabii yani herkes. Evet. Herkes bakır dedi Çamrımanca'dırsa Size az önce bir e, şeyden bahsetmiştim, e, Hittice belgelerinin çok fazla e, sivil toplum hayatından bahsetmediğini, devletin e, tek elinde olduğunu ve e, buna bağlı olarak resmi tanrılar topluluğu olduğunu, ee, ve tüm neredeyse bütün çiv yazılı belgelerinde devletin adeta Nisan'a olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Hitit arşivlerinde bulunan tabletlerden yola çıkarak size Hititleri anlatmak mümkün olabilmektedir filolojik olarak. Arkeolojik olarak da Hitit e, sivil hayatıyla ilgili çok fazla bize veri sağlayan ne yazık ki sivil mimari örnekleri yoktur. Yani bugünkü kazılar, bakıyorsunuz Hitit Sarayı, Hitit Tapınağı, Hitit e, işte Büyük Sarayı, Hitit Kalesi, Hitit Kayası şeklindedir. Ya da açık hava tapınağı. Yani hiçbir zaman siz bir e, basit bir işlevi olan bir yapıyı, bir kazıda bulunmuş bir yapıyı ne yazık ki şimdiye kadar görmedik. Görmek istiyoruz ama göremedik. Belki bunun sebebi eskiden Hititlerin yaşadığı bölgelerde bugün köy yerleşmelerinin olması e, ya da daha sonraki e, kurulan diğer medeniyetlerin bu belki daha ovaya yayılmış olan e, Hititli sivil yani köy yerleşmeleri ya da küçük kentler üzerine onların malzemelerini kullanarak belki yerleşmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Ufak tefek bir takım kazılar yapıldı bunu açıklamaya yönelik ama biliyorsunuz sit alanı problemi var. Dolayısıyla siz eğer mesela Hattuşa'da kazı yapıyorken bir anda Boğazkale'nin, yani Boğazköy'ün bulunduğu kasabanın içinde herhangi bir yerde bir kazı yapmak isterseniz önce Kültür Bakanlığından izin almanız lazım ve daha sonra oradaki yerel yönetimlerle çok iyi ilişkiler içerisinde olmanız lazım. Çünkü eğer oradan bir şey çıkarsa oradaki ev yıkılacak, oradaki tarla oradan taşınacak vesaire böyle bir sürü problem var. E, dolayısıyla biraz da bu bizim kitit siyasal e, şey pardon, sivil hayatı hakkında arkeolojik verilere sahip olmamıza bir parçada bu durum engel olmakta. Ne yazık ki. O yüzden çok fazla bir şey söylemek e, mümkün değil. Ancak biz tabii ki e, Hitit halkı ya da Hitit'in tebası olan farklı dillerde konuşan, işte Hurice, Lubice, Hatice konuşan farklı toplumlar olduğunu biliyoruz. Ve bunların da tanrıları var muhakkak ki. Belki Roma'da olduğu gibi e, ev tanrıları var. Belki her evde köşeler var ve insanlar bu tanrılara tapıyorlar. Ama buna dair ne filolojik? Ne de arkeolojik herhangi veri bugüne kadar elimize ulaşmadı. Dinlerin teorik ve pratik kısımlarını oluşturan e, inanç ve ibadet ilişkisini kısaca teori eşittir, inanç pratik eşittir ibadet şeklinde e, tanımlayabiliriz. İbadetin ne şekilde yapılacağı her dinde belirli kurallarla belirlenmiştir. Başka bir deyişle tüm pratik uygulamalar bir ritüele bağlı olarak gerçekleşir. Hitit dine göz önünde bulundurulduğunda ise bu ritüelleri gruplara ayırmak mümkündür. Örneğin dinsel ritüeller bunlar belli bir e, takvime bağlı olarak çoğunlukla tanrıları e, hoşnut etmek için yapılan ve e, çok sayıdaki ritüellerdir. Bunun yanı sıra magik ritüeller var ki bunlar daha çok e, hastalıkların tedavisi, kötülüklerin uzaklaştırılması gibi ya da günahların arındırılması gibi e, amaçlarla yapılan, belli bir takvim olmayan, gerektiğinde yapılan ritüellerdir. Bir de sosyal ritüeller vardır ki bu sosyal ritüeller bugün hala e, uygulanır, e, ölüm ve... E, Doğum e, seremonileri, e, törenleri ve belki son zamanlarda çıkan mesela askere gönderme ritüelleri de belki bunlardan biridir. E, bunların dışında mesela e, Hristiyanlığın Vaktis töreni var, e, Musevilerin e, Bar Mitra töreni var. Ya da işte Müslümanların sünnet törenleri, bunlar da yine sosyal ritüeller içerisinde yer alır. Ama Hititler için biz sadece doğum ve ölüm ritüellerini bunun içerisine koyabiliriz. Hitit toplumu, birkaç kere söylediğim üzere Mesopotamya toplumlardan farklıdır ve bu farklılıkları en iyi şekilde kendini mitolojide gösterir. Biz insanlık tarihinin ilk mitolojisini Sümerce görüyoruz. Yani Mesopotamya'da bulunan ilk yazılı tabletler. Hititler tabii ki onlardan pek çok şeyi almışlar. Fakat alırken Hititli katipler yani bunları Hititçe'ye çevirip kendi aşıklarına koyarlarken kendi kafa yapılarını uygun olmayan kısımları değiştirmişlerdir. Siz Gılgamış Destanı'nı, Hittitçeden okuduğunuzda farklı, Asurceden okuduğunuzda farklı görürsünüz. Biraz daha basitleştirilmiş, daha kısa olduğunu görürsünüz. Hani bu pratik olduğunu düşünmemiz Hititlerin biraz da buradan kaynaklanıyor. Hittitler e, Mezopotamya'dan aldıkları pek çok e, mitolojik öğeyi ve pek çok başka şeyi Hatta mimaride de ya da e, sanatta e, bir sürü öyleyi bir şekilde aslında e, eski Yunan kültürlerine yani batıya taşınmışlardır. Tabii bu taşınma öyle hemen değil, yüzyıllar süren bir kültür difüzyonu şeklinde gerçekleşmiştir. Biz bunu e, ben şimdi bunu size birkaç e, mitolojik öyleyle bunu e, açıklamaya çalışacağım. Ancak daha önce tıpkı e, Hitit tanrılarında olduğu gibi Hitit mitolojisinde de farklı etnik kökenlere sahip pek çok şeyin olduğunu size bu isimlerle göstermek istiyorum. Mesela Hattı kökenli mitolojiler var. Bunlara tabii biz bu isimleri veriyoruz. Iluyanka. Bunun Hattı kökenli olduğunu nereden biliyoruz? İçinde geçen isimlerin yani hem şahıs hem yer isimlerinin çoğunlukla Hattı eeece olması. Ya da başrolündeki kahramanların isimlerinin Hattice olması. Mesela İluyanka, Hattice bir kelimedir. Gökten Düşen aynı mitolojisinde yine Hatice isimler geçmektedir ve diğerlerinde de yine aynı şekilde. Bunun dışında Hurri kökenli mitolojiler var. Bunların içerisinde en en meşhuru Kumarvi'yi, belki bölüm ee, Mesela bir Appu masalı var ki biz bunun sayesinde e, o dönemde bir aile yapısı nasıldı? Ee, bunun hakkında en azından bir parça e, fikir sahibi olabilmektedir. Yine en meşhurlarından birisi ve kökenli olan Gılgamesh destanı. Ee, bunların dışında bir de Hiditlerin kendilerine ait, tabi hepsi hattice, Gurcicev Gur değil, kendilerine ait bir takım mitolojileri de vardı. Bunlardan en önemlisi Zalpa hikayesi. Çünkü bu hikaye, Hiditlerin Anadolu'ya nasıl geldiklerini yani kökenlerini anlattıkları bir ee, hikaye. Burada kardeş ilçesi bir yıl içerisinde 30 erkek çocuk doğurdu. Ben ne biçim bir şey doğurdum dedi. Kraliçe kapları katları pislikle doldurdu. Çocuklar içine koyup ırmağı bıraktı. Irmak onları Zalpuba ülkesinde denize çıkarttı. Tanrılar çocukları denizden alıp büyüttüler. Bu motif herhalde çok tanıdık gelmiştir size. En meşhur olanı Hursa. Ve bunun gibi daha e, yani Norveç'teki o İskandinav ülkelerine mesela çok sevilen bir motif. Ya da belki nehirlerin çok olduğu ülkelerde belki daha çok seviyor. bilemiyorum. Ama Aztek kültüründe de var. Kızılderil'de ölkülerinde de var. Yani bu illa şey olarak birbiriyle ilişki içerisinde olan toplumların birbirinden alarak kullandıkları bir şey değil. Coğrafi koşullar insanlara belki de zaman zaman aynı şeyleri düşündürürüz, mitolojik olsa bile. Niye bu belki? Var mı sebebi? Yok. Yok. Yani belki birileri kafa ama var. 41 kere bir şeydir yani. Evet. Şey, Yititçe ve Mesopotamya'nın metinlerinde 9 çok geçer. 9, 19, 39 ama burada 30 geçiyor. Yani değil. Hatta bu hikayenin devamında 30 tane de kısırcık doğrusu Sonra bu kızlar ve erkekler birbirlerini tanımayacaklar ve evlenecekler ve bunların çocukları Hittit'leri oluşturacak. Yani hikayenin şeyi bu. Böylece Hititler oluşuyor. Yani böyle bir şeyi var. Ee, az önce geçen bu kaybolan Tanrı, Hattik kökenli olan kaybolan Tanrı mitolojisi çok sevilen bir motif ee, Hitit mitolojisinde. Ee, tanrı, sebebi başka bir şey, biraz şunoluk bir Tanrı bir şeylere kızıyor ve ortadan kayboluyor ve bu genellikle doğa ile ilgili bir tanrı. Mesela tanrı Telepinu yani kırların koruyucu tanrısı. Onun gitmesiyle e, doğa işte şey bir e, döngü başlıyor yani gittikçe işte e, daha kurak işte ürün alınamıyor e, doğada o dönem için beklenmeyen bir olumsuzluk var ise Galiba bunu o tanrının oraya terk edip gitmesine e, bağlıyorlar. Ve bunun içinde bir mitolojileri var. Çok uzun e, gittikçe üşümeye başladığınızı hissediyorum. <gülüyor> biraz soğudu galiba burası. Ben ayakta olduğum için şey değil, şey, biraz heyecandan. <gülüyor> evet. Yok hayır, ben üşümiyorum ama siz lütfen eğer dedim. Şöyle bir şey var. Mesela pencereleri bu Hititçe metinden çevirin. Pencereleri sis dolgundu, evi duman dolgundu, koyun kuzusunu, inek kuzusunu istemedi. Arka ve buğday yetişmez oldu. Dağlar, ağaçlar, çiçekler kurudu. Bakın bu mitolojinin bir Mezopotamya versiyonu var. Bu kısmı öyle şey anlatıyor ki ee, uzun uzun ve çok ciddi doğal tasvirlerinde ama hitifler için önemli olan koyunun kutusunu terk etmesi, <gülüyor> Avrupa Yıldızı'nın yetişmemesi vesaire. Yani orayı böyle geçmiştir. Ama bu da çok şiirsel ve fikrine göre çok daha bir <gülüyor> şey. Sebebi bunu kendileri üretmediler. Bunu başka bir kültürden, haddilerden alıp hit içe çevirdiler. Yani kendileri yapsın belki biraz daha şey olabilir. Sadece... Sadece olur evet. Büyük Güneş Tanrısı bir ziyafet verip bin Tanrı'yı davet etti. Bakın bin Tanrı'yı. O sık sık geçiyor. Onlar yediler, içtiler ama doymadılar. Fırtına Tanrısı'nın babası Tanrı'lara oğlunun öfkelendiğini ve gittiğini, beraberinde bolluğu ve bereketi götürdüğünü söyledi. Kaybolan Tanrı Tebepinion demek babası Fırtına Tanrısı, yani Teşöp. Bunun üzerine onu aramaya başladılar ama bulamadılar. Onu bulması için hızlı kartalı gönderdiler. Ancak o da bulamadı. Ana tanrıça kaybolan fırtına tanrısını bulması için Arı'yı görevlendi. Çok kıymet Arı, Arı, <gülüyor> Arı kayıp tanrıyı bir ormanda uyurken buldu. Çünkü Arı küçücük her yere girebilecek bir şey. Bak özelliği var ya yani. Zaten terellendiriyor. <gülüyor> Onu sokarak uyandırdı. Bu sefer daha çok sinirlenen Tanrı etrafı kasıp kavurmaya başladı. Ülke daha da zor dönüme düştü. Ne yapacaklarını şaşıran Tanrılar sonunda büyüye başvurdular. Ve fırtına Tanrısını nihayet sakinleştirmeyi başardılar. Hikayenin sonunda Tanrı eline döndü ve ülke tek, ülkeye tekrar ilgilenmeye başladı. ve tıpkı baştaki gibi. Yani pencerelerden sis kalktı, evdeki duman gitti, işte koyun kuzusunu vesaire yeniden yanına alır oldu. Şimdi bu e, yani bu bir tanrının küsüp gitmesi motifi hem Mesopotamya'da var hem de Eski Yunan'da var. Yani her iki e, öncesinde ve sonrasında var. E, Mesopotamya'da çoban tanrı Dumuzi ve Eski Yunan'da Yer Yüzü Tanrıcısı Demeter'in kızı Persephone'nin yılın altı ayının yer altında geçirmeleri motifi bu şeyle neredeyse e, aynıdır. Bu hikayenin anlatılışıyla neredeyse aynıdır. Bir alıntı daha yapmak istiyorum size aynı e, mitolojiden. Burada da taht Kartal'ı çağırır ve ona gönderdiği yeşil ormanda kimin oturduğunu ve ne yaptıklarını sorar. Kartal, ormanda yer aldığı tanrıçaların oturduğunu ve bir iyi tuttuklarını ve kralın yıllarını eğirdiklerini söyler. Bu anlatı yine aklımıza eski Yunan mitolojisinden kader tanrıçaları, Moiraları Mitolojiye göre üç moyla vardır ve onlar insanların hayatlarını bir iyi iplik gibi eğirirler ve ne zaman kesilirse o insanın hayatı orada son bulur. Az önce bahsettiğim yine Hurri kökenli bir mitoloji olan bir de kumar bir efsanesinden size bir alıntı yapmak istiyorum. Kumar bir efsanesi Mesopotamya içinde yani Hurri kökenli toplumlar içinde çok eski bir mitolojidir. Dolayısıyla bu yönüyle tanrılar arasındaki mücadeleyi anladır. Eskiden ilk yıllarda gökyüzü krallığında tanrı Alalu vardı. İlk tanrılardan kudretli Anu da onun önünde durur, onun ayaklarına kapanırdı. Alalu dokuz yıl gökyüzünde kaldı. İşte dokuz sayısı karşımıza çıkıyor çünkü bu Mesopotamya kökenli. Sonunda Anu Alalu'ya savaş açtı ve Alalu'yu yendi. Allahu aşağıya karanlık topraklara kaçtı. Daha sonra Anu gökyüzü tahtına geçti. Allahu'nun oğlu olan kudretli Kumbarbi Anu'nun önünde durur. Bu sefer o onun ayaklarına kapanır, onun hizmetini yapar oğlu. Kendisinden ve aralarında çıkan bir anlaşmazlıktan dolayı kopan bir savaş sonunda kendisinden kaçan Anu'yu yakalayan Kumbarbi onun uzvunu ısırdı ve Anu'nun erkekliği kumarbinin içine aktı. Kumarbi, Anu'nun erkekliğini yutunca sevindi ve güldü. Bunun üzerine Anu, bunun için çok sevinme, senin içine ağır bir yük koydum. Önce senin fırçın atan arası geri e bıraktın. İkinci olarak seni karşı durulmaz Aramzah nehrine, ki Aramzah, Dicle e, ile lokalize edilen bir nehir adıdır. Üçüncü olarak da kudretli tanrı taş bir şuya gebe bıraktı. Öyle olacaksın ki sonunda başını kayalıklara vuracaksınlar. Daha sonra kumar saklanıp ağzındakileri tükürür ama bu kısım çok kırıktır. Fakat hikayenin sonunda vücudunun değişik yerlerinden çocuklar dünyaya getirdiğini biliyoruz. Kumar bir ne yazık ki çok e, şeydir, eksik bir tamamlayamadığımız bir mitolojik hikayedir. Durursak, zengin <gülüyor> Zaten buradaki tanrı isimleri, kumar bir efsanesindeki tanrı isimleri, yani Anu, kumar ve teşup üçlüsü, ee, kumar bir efsanesinden çok çok sonra, eski Yunan'da, Teogonya, kaç hocam? Teogonya, Hesiodos tarafından Teogonya, kaçıncı yüzyıldır sizce? Ben tam şunu hatırlayamadım. Ki bu düşünün yani Milattan önce işte e, 13. yüzyılda yazılmış bir mitoloji, Şimdi... ondan ne? kaç yüzyılda e, sonra eski Yunan'da e, yazılmış eski, Teogonya'da eski, aynı... Eski, evet. Ama bir iki tamam. Tamam. Hı hı. Dolayısıyla e, Teogonya'daki Uranos, Kronos ve Zeus ilişkisi ve orada anlatılan, çünkü Teogonya'da tanrıların arasındaki mücadeleyi, ...daha sonra dünya, yani insanlar günümüz yokken nelerin var olduğu ve tanrılar arasındaki o güç dengelerinin kurulması... ...bunu anlatan bir şey bu yönüyle bile kumar ve neredeyse aynı temayı işliyor. Buradaki mesela Anu-Uranos, Kumar bir Kronos, Teşuk-Zeus yine birbiriyle eşitlenmesi çok kolay çünkü... Ee, ...bakacak olursanız Uranos ve... Anu gök anlamına geliyor. Kumarbi ve Kronos zaten ses benzeşmesi var ama şey olarak kelime her iki kelimenin de tam olarak anlamı bilinmedinden köbünü çıkartamıyoruz. Zeus ve Teşup da her ikisi de ışıkla alakalı, fırtınayla alakalı ve daha sonra baş tanrı olarak Eski Yunan ve Hitit'te baş tanrı olarak rol olacak olan tanrılar. Anlımız <Gülüyor> Hayır, o Adonis, o başka. Yine bu aynı kumar bir efsanesinde geçen, kumar bir destanında geçen bir takım canavar isimleri vardır. Ki bunların anlatılışı, hikayenin geçtiği yer bile Yine eski Yunan mitolojisinde farklı mitolojilerde geçen e, hikayelerle çok benzerler. E, mesela e, bir canavar ismi vardır eski Yunan mitolojisinde. Tanrı Zeus'la mücadele eder. Tüfon. E, bu işte bazı antik yazarlara göre dört başlı ve yılan vücutlu bir ejderha. Bazılara göre ise çok büyük bir kayadır. İki farklı tanımı vardır. Ee, bu tanımlar bize e, yine kumar bir efsanesi içerisinde geçen e, Ulu Kummi'yi anımsatıyor. Ulu Kummi yine bir e, çeşit bir e, buna benzer bir canavar. E, yılan vücutlu ise söz konusu olan tifon, çünkü ulikumi bir kayadır, yani onun bir kaya olduğunu biliyoruz ama eğer gillan vücutluysa tifon yani bir takım e, antik yazardan söylediği gibi bir şey özelliği sahipse o zaman yine başka e, kumar ve başka kısımlarına geçen iluyanka ile eşitlenir. İluyanka'ya biz şanslıyız. Bir Malatya Arslan Tepe'de, Aslan Tepe'de bulunan bir kaya kabartması üzerinde resmi, yani kabartması yapılmıştır. Dolayısıyla hani en azından onun nasıl düşünüldüğünü aşağı yukarı söyleyebiliyoruz. Son olarak size yine kumargıdan bir alıntı yapmak istiyorum. Yine hikayenin <gülüyor> devam eden kısımlarında... Kumar din alt etmek için planlar düşünmektedir. Aklına kurnazlık gelince hızla yerinden kalkıp asasını eline alır ve hızlı rüzgarlı bir ayakkabı gibi ayaklarına giyer. E, bu hızlı ayakkabı, bu motif bize e, hemen e, eski ön antolojisindeki haberci Tanrı'yı hatırlatmaktadır. Uçamalı. Uçamalı, ya, <gülüyor> daha sonra. Simbat mıydı o Evet. Serin bir kaynağı varır. Orada çok büyük bir kaya vardır. Birden isteği uyanır ve daha sonra beraber olduğu bu kayadan Ulikumia adını verdiği bir çocuğu olur. Düşmanı Teşub'u yok etmesi için uygun biri olan Ulikumia'yı tanrılar ve özellikle de Teşub görmeden büyümesi için Ubendori'nin omuzlarına yerleştirir. Ee, buradaki uberludi yine eski mitolojisinde dünyayı sırtında taşıyan atlas gibidir. Bu şekilde bunu e, en azından eşleştirebiliriz ve kelimenin kökü olarak da uberludi ve atlas kelimeleri aynı kökten gelmektedir. Sonuç olarak size burada işte kumar biği, vaktiniz e, olsa biraz sıkılgamıştı anlatmak isterdim kumarbi ve diğer bir takım mitoloji köyelerden yola çıkarak Hitit kültürünün kendisinden çok daha eski olan Mesopotamyalı kültürlerden neler aldığını ve bunu bir şekilde eskünan kültürüne nasıl taşıdığını yani böyle bir kültür difüzyonu için Hititlere nasıl bir köprü oluşturduğunu size en azından mitoloji ve dinden yola çıkarak anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi e, bu tür kültür öğeleri dışında biz e, mimariyle, sanatta yani arkeolojik verilerde de böyle bir difüzyondan bahsedebiliriz. Evet. Sabrınız için teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Güzel konuşman için. Teşekkür ederim. Açıklayamadığım ya da Beynimin istediğiniz konular varsa verebilirim seve <gülüyor> Arada konuştuk ama şu bir yerde Ceren görüşü tamam vardı. Yani daha ziyade araştırma bakarım ben <gülüyor> bu konularda. yani bazı yerlerde işte ne bileyim mitoloji konulu sempozyumlarda vesaire böyle şeyler konuşuluyor, basılıyor tabii ki. Mesela bir Navisalia toplantısı mesela 2006'da yapılan Üniversitede yapılan bir üstüne bir toplantısı var. Orada mesela mitoloji, mitos konulu bir toplantı. Ki o basıldı. Orada mesela bir makale olarak var. Onun kitabında arkaücü sanattan çıktı. Hitolojiye giriş diye bir kitap hazırladık biz. Orada din ve mitoloji diye bir kısım var. Ee, Orada ben bunları ayrıca bir şekilde anlatıyorum. Bir de e, şu anda baskıda olan bir kitabım var. İnşallah çıktığı zaman size gönderirim. İkmalden bahsedebilir bu bir ikmal, sonra bir şey. Sizin şeyiniz, nasıl? Yani e, şöyle düşünebiliriz. Yani tabii hititoloji Türkiye'de e, çok iyi anlaşılmadı, yani, Bugün İtalya'ya giderseniz e, belki 8-10 tane hititoloji kursusu var. Ve bunu yetiştirecek adamlar var ve adamlar harıl harıl yayın yapıyorlar. Ee, Almanya'da da vardı fakat onların bu küçülme politikası herhalde bu son yıllarda girdikleri o kriz sebebiyle 3 tane hititoloji kursunu kapattılar. Şu anda e, bir 3 tane daha var. Ama Türkiye'de şu anda Hittitoloji Ankara ve İstanbul Üniversiteleri'nde iki kursu da var. Şimdi Çorum Üniversitesi çok genç bir üniversite. Orada da kurulacağını duydum inşallah. Evet, evet, Türk Üniversitesi pardon Çorum'da. Ondan sonra bir de bir politik bir şey sebebiyle e, Van'daki 100. yüzyıl Üniversitesi'nde İtibarci kuruldu ama öğrenci almıyor. Niye kurdular orada, Ne yapacaklar? Bence orada Urartuca yapacak birilerinin olması daha iyi olur aslında. Ama bunun bir sebebi de var, e, Dil öğrenmekten e, kaçıyoruz biraz galiba. Yani bu tabii ölü dilleri zaten bir yabancı dil öğrenmek zor. Yani bunun için söyleyecek hiçbir şey yok ama bir ölü dil öğrenmek çok daha zor. Aynı şey eski Yunanca Latince için de geçerli. Fakat Hititçe'nin ve Hititçe gibi Sümercenin, Asurcanın, Akahçanın bir zorluğu daha var. Bizim harf sistemimizde değil. Yani onu yazmak ve okumak bile ayrı bir eğitim gerektiriyor. Bu çok farklı bir Tabi Yani hatta Atatürk zamanında ya acaba biz ki o eti deniyordu o zman Hititlere acaba Hititlerle akraba olab, şey Hititlerle akraba olabilirler mi bir bakın bakalım diye işte mesela Hitoloji en azından Türkiye'deki ilk Türk temsilcisi olan Sedat Alpin yetişmesi için onu 2. Dünya Savaşı döneminde ve Türkiye'nin çok zor koşulları içerisinde burslu olarak Almanya'ya göndermiştir. Bunlar önebilmesi için. Ama yani Sedat hocamız da çok fazla insan yetiştiremedi. Yani Ankara'da bu kürsü kurulmuştu tabi. Bu özellikle şey Nazi Almanya'sından kaçan profesörler sayesinde hem burası, burası Theodor Bosert bir Alman profesör sayesinde kurulmuştur. Şeydeki de, e, Ankara'daki de, Landsberger ve Büterbach her ikisi de e, şey e, Yahudi e, asıllı Alman profesörlerdi. Onların şeyiyle kurulmuştur e, girişimleriyle. Ama daha sonra bu kurşulara tabii ki pek çok Türk e, bilim adamı e, geldi. Fakat herhalde dil öğrenmekten biz bile yani e, ikinci üçüncü sınıftan sonra Öğrencilerimizin arkeolojiye İskiçer e Tane'de daha çok kaydıklarını görüyoruz. Ama tabii bu işe de bulaşan kolay kolay bırakmıyor da ayrı bir şey. Ee, ıı, dışarıdan gelen bir folk olarak, işte İlo, Hint Alkabı. Avrupa <gülüyor> kökenli bir şey <şöyle, gülüyor> olarak, etnik grup diye bakıyoruz ama e, mesela 1960'larda, collective care for global, bir daha sade alıyorlar. Bu adamın iddiası e, Avrupa dillerinin Anadolu'dan geldiğini söylüyor. Evet, iddia ediyor. Bu da enteresan <gülüyor> bir şey. Bunu ek olarak bu son <gülüyor> ay içinde biliyorsunuz Avrupa'da eee bu gen araştırmalarında hepimizde <gülüyor> e, Anadolu geni vardı dediler. Ee, belki bir şey, yakın bir tarih yanlış bir şey, ifade ettiniz demediler <gülüyor> diyemediler <gülüyor> <gülüyor> yani Anadolu gene olduğunu söylemediler aslında yani çok evet, açık evet. bir şekilde söylemediler çok açık bir şekilde beyan edemediler aslında evet, özellikle evet. eski Yunan kültürüyle ona temellendirmek istiyorlar çünkü yani Avrupa kültürde, kültürüne, İskoğlan kültürüne temellendirmek de orada bırakmak istiyorlar. Yani kültür olarak başka da Antropoloji olarak Anadolu olabilir yani Tabii. kültür olarak tamam Yunanlar geliyor de Yunan'ın yani. arkasında olar. Yani hatta e, yani burdan şey gitti öyle yani olabilir. insan göçleri de o yöndeydi dolayısıyla kültür de zaten bugün konuştuğumuz konu bile öyle yani hani bugün hani ne zaman bu çark değişti bilmiyorum ama eskiden kültür difüzyonu sanki Doğudan batıya erdi, yani her şey doğudan batıya gidiyordu. Yani Anlatılan her şey hep öyle. Fakat bir zaman sonra tam tersi oldu. Herhalde artık batı icini doyduktan e, sonra o vermeye, üretmeye mi ve vermeye başladı? Kendi yapan e, şeyler var. Yani, Arap'tan giden kan örneklerinden, Afrika ordularından yapılan araçlar var. E, onlara mı? Şöyle dedi. Hı hı. Hatta İngiltere galiba İngilizlik olarak söyledi. Hepimizde Arap'ta bu şey var diyorlar. Evet, öyle bir şey var tabi Yani buradan zaten yani gidilin tabii bunu hani şey nationalist düşüncelere fazla şey yapmadan malzeme etmeden tabii açıklayabilmek lazım ama bugün bu konuda pek başarılı değil galiba insanlık. Yani duru bir şekilde ortaya. Var. Siz de biliyorsunuz iki tür bilgi vardır. Yani birisi bilimseldir. Biraz belki sıkıcıdır, biraz sadedir ama doğrudur. Birisi biraz cancanlıdır, çekicidir ama yanlıştır. Yani insanlara iki tür bilgi oluyor. İnsanlar çoğunlukla farkına varmadan belki o daha çekici olan ama yanlış olan bilgiyi almayı tercih ediyor. O modernlere de aynı şekilde kesin değil. Evet. İkisi de en azından bizim sağlığı için herhalde böyle bir şey Eti. Eti, ha. Eti nereden geliyor? Eti. Eti yani. Eti Eti Bu kadar önemli. Biz Eti Eti olsa olsa bizim bir şey <gülüyor> yani, <gülüyor> başka bir şey başka bir şey Evet. evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet.